Sevgili dinleyiciler burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Ebu Tuğra Sahibi Ender Ören Sorumlu Yönetmen Ragıt Karadayı Program Yönetmeni Niyazi Hamcı. Senaryo Halil Ölü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 ...talebelerim beni bekliyor. Eh, bugün de kafayı bulduk. Heh. Mahalleli şimdi yine görünce... ...sarhoş seyir alay edecekler benimle. <gülüyor> onlara ne? Ben onlara karışıyor eh, Terk edilmiş... ...garip bir insanım ben. Onlar da bana karışmasınlar. <gülüyor>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 Her koyun kendi bacağını nasıl asılır? <Gülüyor> Çocuklar bile kaçıyor benden. Ama neyime acısınlar ki? Kim acı bana? Ben sahipsizim. Babam bile yok. Ama annem... ...annem acıyor. <Gülüyor> i̇şte bizim mahalleye geldik. Dur bakayım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 Oysa eline geçeni Allah için fakirlere dağıt. Bırak şimdi onları. Bak şu geçen genç onun komşusu değil mi? Hem de sarhoş. Hocanız Ebu Turab'ın önce komşusuna faydası olsun. Öyle değil mi Yasir Ha Babana bir şey mi dedin ya Ebu Vinnat? Komşun Ebu Turab hakkında konuşuyorduk da. Ee, ne olmuş Ebu Turab'a? <gülüyor> Canım bir şey olduğu yok. Velidir bir diyorlar. Ben de bunları... Bana anlatmayayım. Veli olsa önce etrafına faydası olur diyorum. Öyle değil mi? Mesela salağa... Ee, <gülüyor> bana bak ihtiyar. Ben Ebu Trabal laf söyletmem ağladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bırak <ya. gülüyor>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 ...seni bu mahalleden astırmazsan, ...bana da Ebu Binat demesinler. O nasıl söz ya Ebu Binat? Yaşlı bir annesinden başka kimsesi olmayan... ...bu zavallı nereye gidebilir? İbni Cela doğru söylüyor. Sen sus demedin! Ey İbn Cela... ...zaten hocamız Ebu Turak... ...insanlara dindarlık aşılamaktan başka ne yapıyor ki? Eğer hakiki alim ve veli olsaydı... ...böylelerini yola getirirdi...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 Oh, Siz de kimsiniz? Vurak beni. ne? Vurak ha? Adam boğmakla çalışmış, geri bakalım. Ne yapıyorsun? Ben seni alptım ya, ne yapıyorsun? <gülüyor> Al bakalım, <Kıplana> <gülüyor> C <gülüyor> ya. yapmayın be. yapmayın. bırak ben Bırakın onu. <gülüyor> e, bu turak bur. Hay Allah neden çıktı bu? Kaçalım. Oh. Geçmiş olsun ey Eysühe. Uh.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 ...yüzünden tefecilik bile yapamaz oldum. Borç para alanlar iyice azaldı. İşlerim bozuldu. İtibarım gittikçe düşüyor. Onun ilmi varsa... ...benim de malum var. Param var. Görür o. Bakalım ilmi onu kurtaracak mı? Ali mi bu Ey arkadaşlar susun. Hocamız gelmek üzere. İşte geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. aleykümselam. Oturabilirsiniz arkadaşlar. Ya i̇bn Cela. Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti celil'e kıraat eyle. Biraz ferahlayalım. Peki efendim. Euzü billahi mineşşeytanirracim.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 اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ne güzel. Kur'an-ı Kerim dinlemek Ne güzel.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 Allah Teala'nın yolundaki büyüklere uyanlar ve tabi olanlarsa bu felaketten kurtulurlar. Allah adamlarına akıl sır bunun içine ermiyor. Hamdolsun Allah'ım. Beni böyle bir zata yakine Elhamdülillah. Bugünlük bu kadar. Yarın sabahtan yine sahralara çıkacağım. Rastladığım bedevi kabilelere hocamdan öğrendiklerimi anlatacağım.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 Kim İbn İbni Celayim efendim. Süheyl için gelmiştim. Evde mi acaba? Buyur Eylah. Gir. Gir. Süheyl'in günlerdir dışarı çıktı yok ki. Hayırdır inşallah teyze. Bir şey mi oldu yoksa Süheyl'e? Geçenlerde oğlum Ebu Binat'la tartışmış. Birkaç gün sonra Ebu Binat'ın adamları yolunu kesip oğlumu dövdüler.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 Sen sopayak etkin, Allahım. Ya Rabbi, olduğumu biliyorum. Bana dayanma gücü ver. Sen elbette sabreden evlersin. Allahım, Allahım. Aslı mı geliyor kim ola ki Tanıdım onu İbni Gena bu Hey Durun Ne yapıyorsunuz siz Bir hırsız yakaladık ona hak ettiği cezayı veriyoruz <gülüyor> Aman Allah'ım Hırsız mı dediniz Çıldırmaksınız siz Çıldıralım mı Niye İbni Gena Hocam Hocam Ne yaptılar size Ne? Hoca mı dedin Evet Hocam ve Ebu bu. Ya, ya, o, aman yarabbim. Aa, Olamaz. Ne, ne yaptık biz? Elleriniz, ayaklarınızı öpeyim. Affedin efendim bizi. Bilemedik. Hayvanlarımız çalındığı için birden... ...hırsa öfkeye kapıldık. Nefsimize uyduk. E, efendim şey, şey diyecektim. Size sıcak ekmek ve taze yumurta... ...ikram edebiliriz.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 Biz ancak kendi nefsimize uymanın cezasını çektik Size karşı çok mahcup olduk efendim Esas Allahü Teala'ya karşı mahcup düşmeyin kardeşim İkramınızı kabul eyledik Müsaade ederseniz nahşebe geri dönmek dileriz Öyle değil mi İbn İbni Cela? Evet efendim Ben de onun için gelmiştim Vakit kaybetmeden dönmemiz lazım efendim Kırplama sarıldı. Atlattın öldürecekti beni. Tehlikeli biridir. Canavarın teki o. Hadi duruyoruz. Hadi kapıyı kıralım. Hadi. Anladım. Hadi mahalleden Hadi. Evet. He. Evet. Ölmüş olmaz. Ne oluyor? Ağlamalar kim anne? Geldiler. Gene geldiler yavrum. Bizim mahalleden atacaklar. Sen böyle hasta iken nasıl gideriz? Nereye gideriz? İbn-i Gideceğim.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 Al kapıyı, kapıyı açın, kapıyı açın. Ne olur, biraz merhamet edin. Size doğruyu söylüyorum, oğlum ağır hasta. Bu halimizle nereye gidebiliriz? Ne yapabiliriz? Atalım bunları mahalden. Yalan söylüyor. Oğlunun hastalığı sarhoş olmasıdır. Tedavisi de mahalimizden gitmesidir. Hadi, evet. kumra arkadaşlar. Ama Süleyh hastaymış. Ee, doğru ya, yaşlı annesine bir acıyalım da. Hadi canım, bir acacakmışız. Bir çocuktan ana da meşuldur. Annesi kalırsa Taros Süheyl yarın yine gelir... ...yine huzurumuzu kaçırır. Doğru o söylüyor, evet. doğru söylüyor. Fakat hiç olmazsa iyileşene kadar müsaade edelim. Evet, evet. evet kardeşlerim. Süheyl iyileşene kadar sabredin. E, bu, bu, Ebu Tuğrat. Nereden geldi bu ya? Bilmiyorum ama doğru söylüyor. Niye sabredecekmişiz? Bugüne kadar sabrettiğimiz yeter. Mahallemizde Taros istemiyoruz.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 Bizi boşuna durdurmaya çalışma. Biz bu işi bugün halledeceğiz anladın mı? Evet Halim Şehir. Al, evet. Kuvarlı evet. onu. Evet. Beni dinliğiniz ey nahşepliler. Yazık ediyorsunuz. İnsanlar elbette yaptıklarından hesaba çekilirler. Allahü Teala son nefese kadar tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kimin şaki, kimin said olduğu son nefeste belli olur. Kaldı ki...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 Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyar. Rahatladım efendim. Sizi gördüm. Tövbe ettiğime şahit oldunuz. Ve... Ve ölüme de iyice hazır hissediyorum kendimi. Sühey, evladım. Artık bana müsaade. Allah-u Teala hakkında hayırlısını nasip eylesin. Amin.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 ...dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyarım. Gel yavrum, gel. gel, gel bana. Aa, aa, aa, aa, aa, tamam, tamam. Oldu işte. Şu yastığı da al evladım. Yok, yok, i̇stemem anne. Bana sert toprak bile çok. Ablamam... Allah'ım sen oğluma affet. Çok hata işledi. Çok kusur oldu. Evladım. Şimdi eminim ki tövbeyi nasıl ettim. <gülüyor> Rabb'i Yaptıklarıma pişman oldum. Tövbe et. Bütün ömrümü boşa geçirdim. Dertlilerin dayana, Muhtaçların sığınağı sensin.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 kalkıp abdest al camiye gideyim de. <Gülüyor>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 Ah, Ebu Bin Ah. Yağmur da bayağı aslandı. Şu Şöyle bu binanın dükkana gireyim bari yoksa sırlı sıklan ıslanacağım. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam ya İbn Celal.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 Ben de onun için soldum. Ne yapalım pişman oldularsa? Benim de mi pişman olmam lazım? Zaten mahalleli onu istemiyordu. Böylece tamamen kurtulmuş oldum. Hem sırası mı şimdi? Süheyri nereden geldi aklına? Öylesine gelmişti. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Amma yağmur yağıyor ha. Maşallah. Kendimi zor attım buraya. Sohbetinizi bölmeyeyim. Devam edin.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 Köpek değil sanki canavar. Saldırıyorlar insana ya. Çekil şuradan. Şu karşıdaki ev devecinin olacaktı. Ha, deveci de kapıda i̇bn ile sohbet ediyor. Hararetli hararetli ne konuşuyorlar acaba? Gidip öğreneyim. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Ya. Ne konuşuyorsunuz öyle heyecanla? Paylaşamadığınız bir şey mi var? Ebu Turaf hazretlerinden uzun zamandan beri bir haber yoktu.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 ...yarım gün geciktim. Aksilik bu ya hekimin yakın köye gideceği tutmuş. Neyse ki kızı tedavi e, Allah, Hadi. Bir an önce çervana yetişebilsem bari. Yeh! Yeh! Vay oh, Allah! Bu rüzgar da nereden çıktı? Çölde ilerlemesi zor oluyor. Deveci haklı. Çervanı kaybetmesem bari. Ya, ya! Koptuğun başıma geldi. Şu kumlardan göz gözü görmüyor. Yolumu kaybettim. Şimdi ne tarafa gideceğim? Aman Allah Allah! Nereye gideceğim? Allah ım. Allah! Im. Hayvan niye bu anda acaba Allah Allah! Ne oluyor? Dişler hasta mı? Şu tepeye doğru kaçmalıyım. Hadi Kühele Hanım! Bak lan gördü bizi Bu tarafa geliyor Bu daha hızlı. kaçmalıyım Yakalayacak mı açamayacak beni kaç, kaç kaç Hadi gel Şu neye varırsak kurtuluruz Hadi Hadi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 kendisi. Ah, hayret. Aslan da durdu. Yaklaşmıyor. Tamam. Fırsatı kaçırmayayım. Aslanla Ebu Turab'ın işini bitirinceye kadar ben de kurtulur. Ye, hadi, hadi aslanım. Hadi. Canım. hadi. Ah, olamaz. Yine peşime düştü. Ne yapsam acaba? Ebu Turab'ın yanına geri dövüştüm. ...hayal değil bu. Hiç kurtuluşmuyduydum <Gülüyor> o. Hadi geldik işte. Hadi. <Gülüyor>